1910 numaralı konu, meleklerin Saat bin Muaz'ı yıkamaları, hendek günü Sa'd'ın bilek damarı yaralanınca Sa'd ağırlaştı, onu Rufeyden'in yanına götürdüler, bunu duyan Hazreti Peygamber, ziyaret etmek için onun yanına gitti, biz de onunla beraber gittik, Hazreti Peygamber o kadar hızlı yürüyordu ki, ayakkabılarımızın ipleri koptu, abalarımız omuzlarımızdan düştü, bazıları, ey Allah'ın Rasulü, bizi yorgun düşürdün, dediler. Hazreti Peygamber, saatı da Hanzale gibi bizden önce gelip yıkamalarından korktum buyurdu.